Geçmiş derslerde bir insan hangi sözleri söyler veya işleri yaparsa iman etmiş olduğu nasları yalanlamış ve itikadını zedeleyip dinden çıkmış olacağına dair şıklar söylenilmiş idi. Bugünkü dersimizde üç mazeret var ki kişi Müslüman olduğunu söyleyerek küfür işi de yapsa veya sözünü de söylese bu mazeretleri kendisinin kafir olmasına engel olabilir. Bunlardan birincisi zorlamak. Diğeri nasların birini bırakıp diğerine dayanarak tevil etmek. Üçüncüsü ise Yapmış olduğu veya söylemiş olduğu şeyin dinine ters olduğunu bilmemek yani cehalet. <gülüyor> Birinci mazeret zorlama. Bütün alimler, bir insan küfre bulaşır ve hür iradesi dışında değil de bu işi zorla biri kendisine yaptıracağı olursa, o kişi mazur olur, küfre düşmez diye ittifak etmişlerdir. Ancak, zorlamanın derecesi ne olmalı ki kişiyi mazur kılsın, bu hususta görüşler farklıdır. Zorlamanın mazeret olacağına En bariz delil Nail suresinin 106. ayetidir. Yüce Mevla Seidübillah Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukrihe ve kalbuhu mutmeinnun bil iman ila ahiril ayet Kim iman ettikten sonra kafir olursa ancak Kalbi imanla mutmeyin olduğu halde buna zorlanan, zorla bu iş kendisine yaptırılan bunun dışındadır. İman ettikten sonra küfre giren ve ona gönlünü göğsünü açan kimseye Allah'ın kazabı vardır ve büyük de bir azap vardır. Burada iman ettikten sonra küfre düşer ifadesi beyan ediyor ki bu normalinde Müslümanmış. Fakat söylediği bir söz veya yaptığı bir iş kendisini dinden çıkarmış. İstisna edilen zorlama karşılığında bunu söyleyen veya yapanlar. İkinci delil. Ali Imran suresi 28. ayet Yüce Mevla buyuruyorlar ki La yettehidul mu'minine el kafirine evliya emindunil mu'minine Müminler müminlerin haricinde dışında kafirleri dost edinmezler <gülüyor> ve men yefadzalike fe leyse minallahi fişey kim de bunu yaparsa Bunun Allah katında herhangi alacağı bir şey yoktur. Allah katında bunun bir ilişkisi kalmamıştır. <gülüyor> İlla en تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُوْقَا Ancak onlardan, kafirlerden çekinmeniz, korkma durumunuz bunun dışındadır. Burada müminlerin dışında kafirleri dost edinenler, kafirlerin şerrinden ciddi bir şekilde korkarsa mazur olacakları Allahu u Teala'nın bu karda geçen tehdidine maruz kalmayacakları belirtiliyor hadisler olarak da şu aşağıda gelen sahabilerden zikredilen hadisi şerifler buna delildir Ebu Zerril Gıfari diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi wa sellem buyurdular ki, Innallaha ki arki. Allah on temaga kohtunud. Allah ve temaga ve Allah on temaga kohtunud. Allah on temaga Hesaba çekmesinden vazgeçmiştir. Yani hesaba çekmeyecektir. Aynı hadisi şerif, Daha önce de belirtildiği gibi, Ebu Zeryez ile birlikte, Ebu Hureyre, Abdullah İbni Abbas, Sevbe'en, Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilmekte, Hadisler, Kütübü Sitte'den İbni Mace, Beyhakî'nin Süneni Kübrası'nda, Darakutnî'de, Taberânî'nin Muğcemi Kebirinde, Hakim'in Müstedrekinde, İbni Hibba'nın Sahihinde bunlar zikredilmektedir çeşitli şekildeki rivayetlerle. Her ne kadar hadisin ravileri içinde gevşekler yer yer hakkında konuşulanlar bulunmuş ise de çokça sahabiden gelmesi ikinci veya üçüncü derecede bulunan birçok kaynakta zikredilmesi alimler hadisin sahih olduğuna dair karar vermişler az zayıf olduğunu da söylemeyenler yoktur her halükarda bu hadiste bu var olan şekliyle zorla yaptırılandan insanların sorumlu olmadığını beyan etmektedir. Üçüncü delil gerek Resulullah döneminde gerekse sahabeler döneminde meydana gelen küfrü icap ettiren vakıalardır. Bunlardan dolayı bu işlere girift olanlara kafir denilmemiş, aksine kendilerine o andaki imanları sorulmuş, biz sendelemedik, imanımızdan dönmedik deyince, kendileri mümin kabul edilmişler. Yerine göre ruhsatı seçmelerinden dolayı tebrik dahi edilenleri vardır. Bu olaylardan birincisi, peygamberlik iddiasında bulunan Müseylime el-Kezab'ın esir aldığı iki esirin durumudur. Müseylime bunlardan birini yakalayınca sen Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik eder misin diye sormuş. Kişi evet cevabını vermiş. Sonra benim de Allah'ın peygamberi olduğuma şahitlik eder misin diye sorunca Bu zat Müseylime'nin kulağına eğilerek benim kulaklarım duymuyor sağırım cevabını vermiştir. Müseylime de ne oluyor sana benim peygamberliğime şahit etmeye gelince kulakların duymuyor demiş ve bu zatı öldürtmüştür. Diğer birine sen Muhammed'in peygamber olduğuna şahitlik eder misin? Dediğinde evet, benim peygamberliğime şahitlik eder misin diye sorduğunda da evet cevabını vermiş. Bu müseyleme bunu serbest bırakmış. Serbest bırakılan sahabi Resulullah'a varınca helak oldum ey Allah'ın Resulü cevabını vermiş. Resulullah ne oldu da helak oldun diye sorunca olayı kendisine anlatmıştır. Resulullah arkadaşın imanı üzerine gitti. Sense ruhsatı tercih ettin cevabını vermiştir. Bu hadis Musannef İbni Ebi Şeybe'de çeşitli tefsirlerden Kurtubi'de, Ruhul Mani'de fıkıh kitaplarında zikredilmektedir. Burada Resulullah sen onu söyleyerek Kafir oldum dememiş ruhsatı tercih ettiğine dair kendisinin de iman üzerine olduğunu vurgulamış sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer bir olay, <gülüyor> Abdullah İbn Abbas'a Said Bin Cübey diyor ki, ben Abdullah İbni Abbas'a dedim ki, Yani müşrikler Resulullah'ın sahabelerine o kadar işkence yapıyorlar ki bazıları dini bıraktığını söyleyebiliyorlardı ve bunda da mazur görülüyorlardı. Abdullah İbni Abbas dedi ki evet o derece işkence ediyorlar onları aç ve susuz bırakıyorlardı ki Kellerinden doğrulup oturamıyorlardı. Çokça kendilerine yapılan işkencelerden dolayı. Nihayet istenilen soruyu kabullenip cevap verme durumunda kalıyorlardı. Hatta Latüzza putu Allah'tan başka senin ilahın değil mi diye sorduklarında bazıları evet deme mecburunda kalıyorlardı. Hatta Oradan geçen hamam böcekleri herhalde senin Allah'ım budur diye cebredip söylettiklerinde yine bir kısmı evet deme mecburiyetinde kalıyorlardı. Kendilerinin içine düşmüş olduğu yorgunluk ve bitkinlikten dolayı. İbni Hişam elbidaye ve nihayet hayatü sahabide bu olay geçiyor. Başka bir olay Ammar bin Yasir olayı. Müşrikler Ammar bin Yasir'i yakalayıp onun Resulullah'a dül uzatmasına kadar kendisini bırakmayıp işkence etmişler. Nihayet Yasir onların ilahlarını hayırla yad etme mecburiyetinde kalmış. Resulullah'a varınca ''Ne bıraktın arkanda? Ne oldu sana?'' diye sormuş. Sormaya ya Resulallah, beni bırakmadılar, ta ki sana dil uzattım, onların ilahlarını da hayırla andım.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Şu an kalbini nasıl buluyorsun?'' diye sorduğunda ''Ammar, kalbimi imanla mutmain, huzur içinde buluyorum.'' demiş. Resulullah da bir daha aynı şeyleri yaparlarsa sen de bu haline dön, bu halinde ol cevabını vermiştir. Bu olay Ebu Nü'im'in Hilya adlı hadis kitabında İbn-i hayatı hayat ve çeşitli tarih kitaplarında zikredilmektedir. Kenzül Umar Muğnil İbn-i Kudame Siret-i i̇bn Hişam'da da geçmektedir. Ammarla ilgili hadisler oldukça fazla fakat hepsi aşağı yukarı bu mahiyette Resulullah bir daha sana işkence ederlerse aynı tavrı takın yani kalbin imanla mutmain olsun sakın sendeleme tavsiyesinde bulunmuşlardır. Dördüncü bir olay Abdullah bin Hüzafe-es-Sehmi olayı. Rumlar bunu esir alıp krallarına getirdiklerinde bu Muhammed'in sahabilerinden en değerli birileri buna gerekenleri yapalım. Bu Hristiyan olursa birçoğu Hristiyanlığı kabul eder diye helkinlerde bulunmuşlar. Kral da Abdullah'a ben elimde olan ben sana Bu, bu elimde bulunan iktidara ortak edeceğim otorite sahibi kılacağım gel Hristiyan ol diye teklifinde bulunmuş Abdullah sen bütün elinde bulunanları hatta Arapların elinde bulunanları bana verecek olsam Muhammed'in dininden bir göz açıp kapayacak kadar bir zaman için vazgeçmem cevabını vermiştir Kral o halde seni öldüreceğim demiş Abdullah bildiğini yapmada serbestsin cevabını vermiş. Kral Abdullah'ın bir yerden aşağı asılmasını okçular tarafından ellerine ayaklarına okların yağdırılmasını ve burada Abdullah'ın Hristiyanlığın kabul etme durumunda kalacağını söylemiş. Bu işlemler Abdullah'a yapılırken Abdullah diretmiş, evet dememiştir. Sonra indirilmesini, yakmış olduğu ateşte suyun kaynatılmasını, iki esri, Müslümanlardan iki esiri getirip onun içine atarak kebap etmesini emretmiş. Abdullah burada da İhris yanlığı kabul etmeyi reddetmiş Hristiyan olmamıştır sonra Abdullah'ın da aynı suyun içine atarak yakılmasını emretmiş Abdullah ağlayınca kral bundan ümit var olmuş artık dininden döneceğini zannetmiş getirin onu buraya deyip tekrar Hristiyan olmasını teklif etmiş Abdullah ağlamış kral ''Sen niye ağlıyorsun?'' Ee, deyince Abdullah kendi içimden dedim ki ''Şu an kaderin gereği buraya hatırlıyorsun. ''Ve ben orsuluyordum ki başımdaki bulunan saçların tüyleri kadar cesedimde başlar olsun. Her biri Allah yolunda şehit olsun.'' Şu an birden ölüp gidiyorum, bunu alıyorum Cevabını vermiş. Kral, ne dersin? Benim başımı öp, seni serbest bırakayım. Demiş. Abdullah, diğer bütün Müslüman esirleri de serbest bırakacak mısın? Diye sorunca, Kral, evet bütün onları da serbest bırakacağım. Demiş. Abdullah diyor ki, içimden dedim ki, Bu Allah'ın düşmanlarından biri. Başını öpeyim, beni serbest bıraksın, diğer Müslümanları da serbest bıraksın, ondan sonra benim bunu göreceğim yok, umurumda değil ne olursa olsun. Yaklaştı bana, öptüm başını, esirleri verdi bana, onlarla Ömer'in huzuruna vardım, Ömer'e durumu anlattım, Ömer dedi ki, Her Müslümanın Abdullah bin Hüzafe'nin başını öpmesi icap eder. İlk onun başını öpmeye de ben başlıyorum dedi ve öptü. Bu olay e, hakimin müstedrekatlı hadis kitabında özet olarak Hayat-ı Sahabe'de El-İsa ve Fî Temiz-i Sahabe adlı Sahabe Hayati kitabında Kenzül-ü adlı hadis kitabında Beyhakî'nin sünnelinde İbn-i Esakir'de zikredilmektedir. Evet, bu olaylara dayanılarak bir insan ikra karşısında diretirse e, şehit olur ama diretmeyip zorlama olursa dininden döndüğünü söyleyerek canını kurtarırsa kafir olmaz kanaatine varmıştır alimler. Ancak İkrahın mahiyeti hususunda sahabilerden çeşitli görüşler zikredilmiştir. Hazreti Ömer diyor ki, kişi eğer canı yakılırsa, aç bırakılırsa veya tehdit edilip korkutulursa yahut hapsedilirse artık kendisi bakımından emniyet içinde olmaz, ikrah içindedir. Hüzeyfet-ül Yaman diyor ki, kamçılarla dövmenin insanı baştan çıkarması kılıçtan daha beterdir. Görmez misiniz, kişiyi kamçılayarak idam sahbesine çıkarır, orada idam ederler. Abdullah bin Mesud diyor ki, bir yöneticinin huzurunda bana vurulan... İki kamçı dahi Benim bir takım sözleri Söylememi mubah kılar Bu husustaki en Şey söz bu Yani en az işkenceyle Bir çok sözün Söyleneceğini ifade eden e, Abdullah İbni Mesut'tan gelen Bir görüş Musannefi İbni Ebi Şeybe'de geçiyor tefsiri i Kurtubi'de geçiyor Şüleyh 60 küsur sene kadılık yapan Şürih diyor ki bir adamı hapsedersen veya elini kolunu bağlarsan yahut başka tehditlerde bulunursan bu onun için bir zorlamadır. Buhari diyor ki takıya kıyamete kadar caizdir. Ve diğer sahabilerden gelen görüşten tümün aldığımızda ikrah aç bırakma, tehdit etme, elini kolunu bağlama, hapsetmelerle tahakkuk edeceği zikredilmiştir. Ancak kişinin küfür sözü veya işini yapması için miktarlarının ne olacağı mezhepler arasında farklılık arz etmektedir. Hanefilere göre bir insanın küfür sözünü veya küfür işini yapabilmesi, söyleyebilmesi, yapabilmesi için hayat tehlikesi veya organının koparılması tehlikesine kesin kanaat getirmesi şarttır. Ayrıca Ebu Hanife'ye göre bu tehdidi yapanın devlet otoritesi olması şarttır. Korsanların, aşkıyaların tehditleri yeterli değildir. Hanifi mezhebinden iki alim İmam Muhammed, İmam Yusuf'a göre tehdidi gerçekleştirecek herkesin tehdidi yeterlidir. İkrahın derecesi hususunda en şey olan en geniş yer veren İmam-ı Şafi'nin mezhebidir. Hapsedilme de ikrahtır, dövme de ikrahtır, hatta şahsiyetli kişileri az dövme de ikrahtır. Akrabalarından birini öldürmeyle tehdit de ikrardır. Velev ki üst tarafı veya alt tarafı olsun, şeklinde ikrahın çeşitli şekillerde olacağı, kişiden kişiye fark edeceği sebepten sebebe Fark edeceği beyan edilmiştir. Ama bu mezhebe göre de tehdit eden, tehdidini yerine getirebilecek güçte olmalı. Tehdit edilen de buna kesin kanaat getirmelidir. Sadece zanlar yeterli olmaz. İmam-ı bin Ahmet bin Hanbel'in mezhebine göre ise gövme boğazını sıkma, e, suya sokma, ve benzeri işkenceler ikrah olabilir fakat yeter ki bunlardan bir kısmı fiilen uygulanmış olsun sadece lafla tehdit İmam-ı Ahmet'in mezhebindeki sayık görüşe göre ikrah sayılmaz tehdit edilenlerin bir kısmı fiilen tehdit edilene uygulanması lazım Ammar bin Yasir olayı onun böyle olduğunu göstermektedir i̇mam Malik'e göre bir farklılık ikra edilen kimse neye mal olursa olsun küfür sözü veya işini yaparken ondan istenilenin aynısını değil değiştirerek karşıdakilerini aldatıp başka bir şey yapması gerekir. Yani sözlerinde tevriye Bir şeyi söyleyip başka bir şeyi kastetme veya tahrif ederek konuşma, işlerinde onların istediğine ters bir şekilde secde ederken efendim kafasını yan çevirme veya yere yatma ve benzeri şeylerle ikrahın ondan istenilen maddesini aynen uygulamaması lazım. Yoksa dinden çıkar diyorlar. Müslümanlar Verilen telillerden de anlıyoruz ki bir müslüman hayatı ile veya ne diyelim mal yalnız ikrahe vesile olmuyor. Senin fabrikanı yakarım gel kafir ol. Bu hiçbir kimse bunu kabul etmez. İmam-ı Şafii'ye göre çok eğer kabul edemeyeceği bir mal varsa olabilir diyorlar. Diğerlerinde hemen hemen malla tehdit şu kadar paranı alırım ki böyle söyle veya bu küfür işini yap ikraha girmiyor. Bunu bilmiş olalım. Birinci mazilet şekli buydu ikra. İkincisi tevil. Tevil yani bir insan kendisinin bir şeyi hatırlatığında veya bildiği halde bir nasısı bırakıyor Başka bir nası işletiyor, o nas da sahih nas, direkt nası bırakıp, en direk yoldan kendisine fetva buluyor. Böyle bir insan günahtan kurtulamaz, isyankardır, ahirette cezasını çekecektir. Ancak dinden çıkıp kafir olur mu olmaz mı, sahih olan görüşe göre tevil eden bir nası bırakıp diğerine geçen kafir olmaz. Evet. Bu hususlarda Kudame bin Mezun olayı var Bahreyn valisi Hazreti Ömer döneminde. Özetle bunun içki içtiğine dair carut adlı bir zat oranın beylerinden biri gelip Hazreti Ömer'e şikayet ediyor. Şikayet ettiğinde Hazreti Ömer şikayetini aldık tamam diye çağırıyor Mezun'u mezun tek şahit olduğundan buna cezayı uygulamıyor carut tekrar ısrar edip Ebu Hureyre'nin de bu usta şahit olduğunu söylüyor Ebu Hureyre'ye sorulduğunda ben içtiğini görmedim sadece sarhoş halini gördüm deyince Hazreti Ömer şahitliği tam ifa etmedin diyor carutu bırakıyor ee, yanlış söyledim İbni Kudam'ı bir mezunu bırakıyor Tekrar çağrıldı ısrar edince kodağıma binmez onun hanımı Hint bintül Velide başvuruluyor. Hanımı bunun içki içtiğine dair şahitliği ediyor. Bu defa kodağıma farz et ki ben içki içmiştim. Ben şu ayeti kelimeye dayanarak içtim. yüce Mevla buyurmuyor mu ki İman edip salih amel işleyenlere yemiş olduğu şeylerden dolayı herhangi bir günah yoktur. Ben iman ettim, Resulullah ile beraber savaşlara katıldım, salih amel işledim deyince Hazreti Ömer, sen tevilini yanlış yaptın eğer Allah'tan korksaydın Allah'ın sana haram kıldığı şeylerden vazgeçerdin dedi insanlara yöneldi ben buna sopa atacağım ne diyorsunuz dedi burada bulunanlar hastadır bırak ya emir el müminin cevabını verdiler Hazreti Ömer belli bir dönem bıraktıktan sonra kanaatini değiştirerek bunun kamçılar altında Allah'ın huzuruna çıkması benim bu oyunumda bir cezayı uygulamama sorumluluğuyla Allah'ın Allah'ın huzuruna çıkmamdan daha hayırlıdır, daha iyidir dedi. Kamçıyı çağırtı. Hudame bin Mezun'a 80 sopa attı. Ondan sonra başka bir rivayette Hazreti Aile ile istişare ederek Hazreti Aile buna gereğini yapılmasını söylemişti. O da yapmıştı. Burada Kudame'nin ayeti kerimeye yani Maide suresi 93. ayetine dayanarak içkiyi içmenin serbest olduğunu kanaatine varması helal, haramı helal görmesi kendisini küfre götürür muamelesi yaptırmamış gel imanet et kafir oldun yoksa kellesini alırız gibi değil buna sopa atılmış bunun tevilinin kendisini kurtardığı kanaatine varılıyor aynı olay Şam'da Yezid din velayeti zamanında yani vali olduğu halife olduğu zaman değil o tekrar etmiş bir takım sahabiler de dahil tabinler içki içmişler tövbe ettirilmiş, kendilerine sadece sopa attırılmış. Yine Hazreti Ömer Hatip bin Ebubelta Belta'a müşriklere mektup yazınca Ey Allah'ın Resulü bu münafığın tekidir, bırak da kafasını alayım dediğinde Resulullah Hatip'e sormuş, Hatip maziretlerini belirttikten sonra Resulullah doğru söyledi bırak bunu demiş Hazreti Ömer'e bunu münafıktır lafından dolayı Hazreti Ömer'i hesaba çekmemiş sen nasıl buna münafık dersin hadis Buhari'de Müslim'de, Ebu Davud'da Tirmizi'de, Tanrım'de, Müsn-i i̇mam geçiyor dördüncü bir hadise Muaz bin Cebel'in arkasında namaz kılan bir sahabi Muaz'ın namazı çokça uzatmasından dolayı terk ediyor. Ayrıca namaz kılıp gidiyor. Bundan sonra Muaz bu giden adam münafıktır diye söylüyor. Olay Resulullah'a aktarılıyor. Resulullah Muaz'ı uyarıyor. Sen Bakara suresini sabah namazında Zemm-i Sûr'ı okuyorsun. Ey Muaz insanları fitneye mi düşüreceksin diye üç kere söylüyor. Akabinden de "Veşhem ve duha ve sabbih isme rabbikal sana yetmez miydi?" diye cevap veriyor. Yani burada Muazı sen buna münafık dediğin için dinden çıktın demiyor. Çünkü Muaz orada görülen adamın halinden bunu çıkarıyor. Bu ithamı kendisine söylüyor. Beşinci bir olay haricilerin Hz. Ali radıyallahu anh dahil birçok sahabeleri tekfir etmeleri hatta Hz. Ali'yi şehit etme cüretine varmalarına rağmen bunlar ayetlere dayanarak kısası uyguluyoruz diyerek Tevil ile gittiklerinden tekfir edilmemişlerdir. Hz. Ali'yi şehit eden kişinin adı Abdurrahman bin Mülcem adlı birleri, kendisi kurralardan biri fıkıh erbabı Mısır'ın fethine o 600 kişiyle fethine katılmış orayı fethetmiş Amr ibn-i As'la birlikte Hazreti Ali ile birlikte sıfrın da onun ön saflarındaymış Allah kimseyi şaşırmasın Bermek Amr ibn Bekir adlı iki kişiler ittifak ederek Hz. Ali'yi, Muaviye'yi Amr İbni Las'ı Ramazan'ın 17. gecesinde öldüreceklerine karar vermişler. Muaviye namaza gelmemiş, kurtulmuş, Amr İbni Las'ı isabet edememişler. Hz. Ali Abdurrahman bin Mülcem Şakane indirdiği kılıçla şehit etmiş. Buna rağmen kellesini almışlar, kısas olarak hariciler kafirdir dememişler. Ayrıca günümüzdeki Bazı bid'at ehli Sahabilere dil uzatmakta Yerine göre tekfir etmekteler Buna rağmen biz onlara kafir demedi değil, demiyoruz Bid'at ehli diyoruz Altı, 7 Mu'tezile Kulu Hür iradesiyle yaptığı Fiilleri yapan değil Yaratan kabul etmişlerdir Halbuki onların aleyhine Şu kadar ayetler vardır Sabırla dinlemenizi rica ediyorum okuyacağım. Safa Suresi 96'da. Allahu halaga kumma taamelun. Allah sizi de ve yaptığınız amelleri de yarattı. A'raf 54. E <gülüyor> Dikkat edin, yaratmada Allah'a aittir. Emir de Allah'a aittir. Ona ait, yani başkasına yok. Enam 102 Veelikumullahu Rabbukum la illahu. Işte bu sizin Rabbinizdir, ondan başka ilahe yoktur. Haliku kulli şeyh, her şeyin yaratıcısıdır. Feabuduh, ona kulluk edin, o her şeye vekildir. Lokman 11. İste Allah'ın yarattıkları bunlardır. Allah'ın dışındakilerin ne yarattığını bir gösterin bana. Zalimler, apaçık bir sapıklık içindedir. Fatır 3 Allah'tan başka her herhangi bir yaratıcı var mıdır? Ki gökten ve yerden sizi rız rızıklandırsın. Allah'tan başka ilah yoktur. Neyre'ye döndürülüyorsunuz? Zümer 62 Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Bütün bu ayetlere rağmen, mutezile Direterek. bu ayetler kulun refleks fiillerini ifade ediyor. Yani irade dışı fiilleri ifade ediyor. Hür iradesiyle yaptığı fiiller buraya girmez demişler, kuru kuruya lafla kalmış olsalardı, küfürlerine hükmedilirdi yukarıdaki ayetlerden dolayı. Fakat başkan hastalara dayandıklarından, tekfir, tevil ettiklerinden, tekfirlerinde ihtiyatlı olunmuş, tekfir edilmemişler. Mesela dayandıkları ayetlerden biri Maide 110, Yüce Mevla Hazreti İsa'ya nimetlerini, mucizelerini sayarken buyuruyor ki, وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَتْ ت۪ينِ كَهَيْئَةِ طَيْرِ بِاِذْنِ Hatırla o zamanı ki sen çamurdan kuşlar yaratıyordun. Kuşlar şeklinde şeyler yaratıyordun, ona üflüyordun ve onlar benim iznimle kuş oluyorlardı. Bak burada Allahu Teala İsa'ya yaratma işini isnat etmiş. Yapıyordun demiyorsun, diyor Mutezile. Mü'minun suresi 14'te Fedefârakallâhu ahzenul halikin Yaratanların en güzeli olan Allah yüceler yücesidir yaratılanlar çok ki yaratılanların en güzeli demiş. Kul da işini yaratır. Yine Safa suresi 125 Ey ahmaklar! Siz bel putunu çağırıyor da yaratılanların en güzeli olan Allah'ı bırakıyorsunuz. He? Diyor peygamberi o kavme. Burada yaratılanların en güzel ifadesi geçiyor. Belhasıl bu ve benzer ayetlere dayanarak kulun irade ile iradesiyle yaptığı işleri kendi yaratmıyor dersek Allah yaratıyor bir de hesaba çekiyor durumuna varırız ki Allah'a zulüm isnat ederiz. Allah da zulümden münezzehtir. Bunu kul yaratıyor ondan sorumluluğuna da kendi çekiyor. Demiştir etmişlerdir Halbuki yaratmayla yapmalar farklı şeylerdir Yaratma işin son kararını verme manasınadır Yapma ise sebeplere başvurup işi meydana getirmedir Çiftçinin tohumunu yere saçarak gereken sulamayı yapıp her şeyi yapması yapmadır Ama buğdayın bitip meydana gelmesi yaratmadır. Yaratıldıktan sonra başağı koparmamaya izin vermeme yine yaratmadır. Bu yapmadır. Yaratma başkadır. Mu'tezile yapmayla yaratmayı ne kadar izah edilmişse de bir türlü kabul etmemişler. İnatlarından dönmemişlerdir. Ve yine de kendileri tekfir edilmemiştir. Çünkü bir sabah dayanarak Diğer nasıl yoruma kalktıkları için? Müslümanlar 3. bölüme geldik. Burada kesiyorum inşallah.